toplanır sema edip bilirler. Dışarıya yayılmamak, kaydıyla kaydiler. Kaydeler evimizde oturursunuz güzelce semaz yaparsınız. Dediler bize de size güzel bir şeyde fırsat düşünce bu sema ne de yaparız inşallah. Hanımla biraz arkalıb etmişken da kalpte de yaptık. Buradan yaparız inşallah. Yani işit dağıtmıyor bu saat şu Kapalı kutu olarak kendi aramızda bunu yapalım. Kısmet olsa, yemek bahsede kısmet olsa dernekle, Ramazan'da bir ehtar verebiliriz. Yani şurada, toplamda da şurada, toplamaya gerek yok. Kendi aramızda toplamda. Yanlış anlaşılan bir şey olmasın, sözler çarpıtılmasın, yanlış anlaşılmasın. Ben söylediklerim, ben söyleyeceklerim bunlar. Gayet de güzel olur evimizde, necih bir aile toplumda. Sen ağzım yapmasın mısın? da zevkine başkalarım aslında. Zevkine başkalarım. Bu bana anlaşılmadıklar. Yemek bahsediğinde daha evvel bir birkaç kere yaptık bu işe. Gayet güzel oldu o gün. Yemeklerde, kitlerde. Öbür türlü şeyler etrafa başta iyi iyi başlanan sonra kötü Bu O konuları bunları ben dördüncü için böyle şeylere taraftar gibi. Evet. Ne var? Yemeklerimizi duyalım. <gülüyor>